Tefilin Yahudilikte, şabat ve bayram günleri hariç, sabah ibadetinde kola ve alna bağlanan, içinde Tevrat'tan pasajların bulunduğu, dört köşe iki küçük deri kutucuk.